ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض オンラインカクテルのハストディクラディス。ウォータ k ラディオンライ a ハス k デ a r ラ n ィ n Diğer bir ifadeyle hastalıkların ikinci türü olan manevi hastalıkların merkezini gündeme getiriyor ve bu da ayeti kerime de onların kalplerinde hastalık vardır ve onların hastalığını da Allah-u Teala arttırmıştır. Yani onların tavrından dolayı, onların çabasından dolayı, onların eyleminden dolayı arttırmıştır. Yoksa Allah-u Teala kuluna zulmetmez. Ve onlar için korkunç, büyük bir azap vardır. İfadesiyle Rabbimiz bu hastalığa başlık açıyor. Ve bunu destekleyen bir hadis-i şerifte, müttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte insan vücudunda bir et parçası vardır. O et parçası eğer sağlık içinde olursa Yani sihat içinde olursa bütün kulun hayatı, bütün davranışları saha içinde olur, güzel olur, mükemmel olur. Efendim huzurlu olun, mutlu olun. Ama yok, o kişinin o vücudundaki et parçası eğer bozgun olursa, tesadüf içinde olursa, bozulmuş olursa, o kişinin hayatı Fesat içinde olur, bozgunculuk içinde olur. Ve bundan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyor. Diyor ki o kalptir. Yani kalbin hasta olması ve şifada olması, şifaya kazanmış olması kişinin mutlu olmasını veya huzursuz olmasını temin eden şeydir. Öyleyse kalbin Şifaya kavuşması gerekir. Kalbin hastalıklardan temizlenmesi gerekir. Kalbin bütün hastalıklardan arındırılması gerekir. Teskiye edilmesi gerekir. Şimdi bunlardan birkaçını inşallah saymaya çalışalım. Bunlardan en önemli ikisi kişinin bizzat kendi dahliyle oluşan hastalıklardır. Bunlardan birincisi... Hava hastalığıdır. Yani kişinin nefsî istek ve arzularına tabi olması. Furkan suresi 43. ayet kelimede ve Casiye suresi 23. ayet kelimede Rabbimiz Efkarayte Meni Tahde Ilahu Hava Ehul Hava ve hevesini, istek ve arzularının ilah edineni Gördün mü diyor Rabbiniz? Yani demek ki insan nefsi istek ve arzlarını heva Kuranik terimin tabiisiyle、e, ifadesiyle e, hevasını kendisine ilahetine veriyor. Yani bir mümin kulu için ilaha Allah olması gerekirken, Rabbi Allah olması gerekirken, yaratıcısı sahi bir maliki Allah olması gerekirken. Tutuk bu kişi Allah muvaffaza müptmin kul da bu akibe de düşebilir, müptmin keda bu akibe de düşebilir, hiç müptmin olmadan yani iman etmeden de bu akibe de düşebilir kişi. Heva ve hebesini kendisine ilah edilir. Ne demek ilah edilir? Yani artık onun hayatında evetleri ve hayırları yapacağı bütün işleri, kararları, hevası verir. Nefsi verir. Nefsi karar verir ona. Yani bir şeyden kaçınacaksa nefsi karar verir. Bir şey yapacaksa nefsi karar verir. Halbuki mümin kul için bir şeyden kaçınacaksa Allah karar verir. Allah'ın verdiği hükme göre onu tercih eder. Veya Allah kaçınmamızı emrettiyse tabi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünneti de bunda delil. Yani Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde kaçınılması gereken bir şey varsa mümin kul için ona göre kaçınır. Yapılması gereken bir şey varsa Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde yapılması gerekiyorsa bu ona göre yapar. Ama tam tersine bu heva ve hevesini ilah edinen kimsenin durumu 180 derece farklı. O bu tamamen kendi hevasına göre kendi nefsine göre karar verir. Kendi nefsi isteğine göre hareket eder. İşte maalesef gökyüzüne baktığımız zaman arkadaşlar insanlığın büyük çoğunluğu kendi nefsini, kendi hevasını ilah edilen insanların çokluğuyla doludur. Halbuki Allah Resulü hakimin müstedrekinde, İbn-i Kesir'in tefsirinde ve Begâvinin tefsirinde, gelen bir hadis-i şerifte şunu bize emrediyor. Eğer sizin herhangi biriniz yani Müslüman olduğunu iddia eden veya insan olduğunu iddia eden, mükellef olduğunu insa eden, iddia eden biriniz benim alemlerin Rabbi olan Allah'tan getirip haber verdiklerine ne bu? Vahiydir. İster vahye metdu olsun yani Kur'an-ı Kerim olsun İsterse gayrimemutu olsun yani sünnet de sabit olsun getirip haber verdiklerime hava ve hebesinizi tabi kılmadığınız müttetçe mümin olamazsınız Müslüman olamazsınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği. Peki bir insan yapacağı işlere veya terk edeceğe işlere Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine müracaat etmeden, ona danışmadan hevasıyla karar veriyorsa, hevasına göre yapıyor veya yapmıyor, efendim, seviyor veya sevmiyor, kaçınıyor veya kaçınmıyorsa, işte bu kişi heva ve hevesine tabi olmuş demektir. Kişi kendi heva ve hevesine tabi olmaktan kaçındığı gibi, başkalarının da heva ve hevesine tabi olmaktan kaçınması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yine Bakara Suresi 120、e, Maide Suresi 49. Ayet-i Kerime'de bizzat Peygamber Efendimiz'in sana indirilenlerle hükmet sakın onların hevalarına uyma ifadesiyle bizzat Peygamber Efendimiz'in şahsında bütün müminleri bütün iman edenleri hevaya uyma mevzulunda gerek kendi hevasına gerekse başkalarının hevasına uyma mevzulunda uyarmıştır. İşte bu kalbi hastalıkların birincisi bu herhangi birisinin dahili olmadan bizzat kendi kendinin marazlaşacağı, hastalaşacağı hastalıklardan birisidir. Yani birisi sizi zorlamasına gerek yok. Öldürse bile eğer siz hevanızı ilah edinmemişseniz kimse size bir şey yapamaz. Ama bu Bizzet kendi kendinize havanızı ilah edinmişseniz, ondan sonra dünyadaki bütün insanlar bir araya gelmiş olsa sizi iyileştirmesi mümkün değildir. O bakımdan kişinin kendi kendine oluşturacağı kalbi hastalıklarının birincisi havaya tabi olmaktır.